Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatü vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammed Mustafa sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Sayıdeğer dinleyenler riyaz Salih'in hadis kitabımızın 254. babı olan Gıybet etmenin haram Diline sahip olmanın farz oluşu konumuz. Konuyla ilgili ayetler. Ey iman edenler aşırı zandan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Günah olan zan asılsız tahminlere evhamlara dayanarak insanları suçlamak veya cezalandırmaya kalkışmaktır. O halde ne kadar çok zanla hareket ederseniz yanılıp günaha girme ihtimaliniz de o derece artacaktır. Bir de evleneceği kişinin durumunu araştırma veya büyük suçları takip etme gibi meşru bir sebebe dayanmadıkça birbirinizin mahrem yönlerini araştırmayın. Ve olası bir haksızlığa engellemek amacıyla evlilik, iş ortaklığı ve benzeri önemli konularda taraflara ön bilgi vererek uyarma veya şahitlik yapma durumu hariç lüzumsuz yere insanların kusurlarını sayıp dökerek birbirinizi arkadan çekiştirmeyin. Hiçbiriniz bir başkasının arkasından onun hoşlanmayacağı sözler söylemesin. İçinizden hanginiz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır? İşte bundan tiksindiniz değil mi? Oysa gıybet bundan daha tiksinti verici bir günahtır. Öyleyse Allah'tan gelen ilkeler çiğnememe konusunda son derece titiz ve dikkatli davranın. Dürüst ve erdemlice bir hayat sürerek kötülüğün her çeşidinden sakının. Allah'ın rahmetinden de hiçbir zaman ümidinizi kesmeyin. Doğrusu Allah, içtenlikle yapılan bütün tövbeleri kabul edendir. Fakat çok merhametlidir. Hucurat Suresi Ayet 12 Hakkında yeterli bilgin olmayan ve doğruluğunu tam olarak araştırmadığın bir şeyin ardından körü körüne gitme. Bu birilerinin lehinde veya aleyhinde ortaya atılan bir iddia,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 Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin ya da hiç değilse sussun. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh rivayet ediyor. Bir gün Peygamber aleyhisselama gelerek ey Allah'ın Resulü, en üstün, en değerli Müslüman hangisidir diye sordum. Peygamberimiz dilinden ve elinden Müslümanların emniyette olduğu kimsedir. İnsanlara daima güven telkin eden, başkalarına küfür Hakaret, dedikodu, gıybet, iftira gibi diliyle Dayak, cinayet, hırsızlık gibi eliyle zarar vermeyen Müslüman En iyi, en ideal Müslümandır Cevabını verdi Seyhil bin Sad radiyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir Kim bana dilini ve iffetini haramdan koruyacağına dair söz verirse Ben de ona cennete gireceğine dair garanti veririm Ebu Hüreyra radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber Aleyhisselam şöyle buyurmuştur: Kul bazen iyice düşünüp taşınmadan öyle çirkin bir söz söyler ki bu yüzden cehennemin doğu ile batı arasından daha uzak bir yerine savrulup gider. Yine Ebu Hüreyra radıyallahu anh'tan Peygamber Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Bazen kul Allah'ın hoşnut olacağı bir sözü onu fazla önemsemeden söyler de, bu sayede Allah onun derecesini yükseltir, yüceltir. Yine bir kul Allah'ın gazabını gerektiren bir sözü önemsemeden söyler de, bu yüzden Allah onu cehennemin dibine atar. Bilal bin Haris el Müzeni radıyallahu anh'dan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Bazen insan Allah'ın hoşnut olacağı bir sözü, o sözün kendisine ne büyük sevap kazandıracağını tahmin etmeden söyler de Allah o söz sayesinde mahşer günü huzuruna geleceği güne kadar o kimseden razı olur. Yine insan Allah'ın gazabını gerektiren bir sözü o sözün kendisine ne büyük zarar vereceğini hesap etmeden söyler de Allah o söz sebebiyle mahşer günü huzuruna geleceği güne kadar o kişiye gazap eder. Süfyan bin Abdullah radiyallahu anh anlatıyor bir gün Peygamber aleyhisselama ey Allah'ın elçisi bana öyle özlü bir söz söyle ki ona sımsıkı sarılayım dedim. Peygamber aleyhisselam Rabbim Allah'dır de sonra dost doğru olun. Düşünce ve tasavvurunu Kur'an'ın ortaya koyduğu tevhid inancıyla şekillendirir. Söz ve davranışlarında da doğru ve samimi olursan en güzel Müslümanlığı yaşamış olursun buyurdu. Ben ey Allah'ın Resulü benim için en tehlikeli gördüğün ve zararını göreceğimden en çok endişe ettiğin şey nedir dedim. Peygamberimiz dilini işaret ederek işte budur. Eğer dilini gıybet, dedikodu, iftira, hakaret, küfür gibi hastalıklardan koruyarak ona sahip olur. Konuşman gereken yerde konuşmasını, susman gereken yerde susmasını bilir ve Allah'ın kelamını okuyup, İnsanlara tebliğ ederek onun hakkını verirsen dünyada da ahirette de bela ve musibetlerden emin olursun buyurdu. Abdullah bin Ömer radiyallahu Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurdu rivayet edilmiştir. Allah'ı anmaksızın çok konuşmayın çünkü Allah anılmadan yapılan uzun konuşmalar ve gevezelikler kalbin katılaşmasına sebep olur katı kalpli olanlar ise Allah'ın rahmet ve lütfundan en uzak kimselerdir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah kimi dilinin ve şehevi arzularının şerrinden korursa, o kişi cennete gider. Allah kimi dilinin ve şehevi arzularının şerrinden korursa, o kişi cennete girer. Ukbe bin Amir radıyallahu anh rivayet ediyor. Bir gün Peygamber aleyhisselama ey Allah'ın Resulü dünyada ve ahirette kurtuluşa ermenin yolu nedir dedim. Dilini sana zarar verecek konuşmalardan koru, evinde oturup ailenle ilgilenmekten, ev işleriyle uğraşmaktan sıkılma. Bir de işlediğin günahlar için pişmanlık duyarak gözyaşı dök buyurdu. Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselam dilin önemini temsili bir uslupla anlatırken şöyle buyurmuştur. İnsan her sabah yeni bir güne başlarken vücudundaki bütün organlar dile yalvararak lisan-ı hal ile şöyle derler ey dil. Sen şu beden ülkesinin padişahı olan kalbin sözcüsü ve tercümanısın. O halde bizim hakkımızı çiğneme konusunda Allah'tan sakın. Çünkü biz sana bağlıyız. Senin söyleyeceklerinle ceza ve mükafat görürüz. Eğer sen doğru olursan biz de doğru oluruz. Sen eğrilip yoldan çıkarsan biz de eğriliriz. Muaz bin Cebel radiyallahu anh anlatıyor Bir gün Peygamber aleyhisselama ey Allah'ın Resulü Bana cehennemden uzaklaşıp cennete girmemi sağlayacak güzel davranışlar öğret dedim Peygamber aleyhisselam aslında zor bir şey istiyorsun Ancak bu Allah'ın kolaylık bahşettiği kimseler için hiç de zor değildir Bir tek Allah'a kulluk ve itaat eder hiç kimseyi ve hiçbir şeye ona ortak koşmazsın. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verirsin. Ramazan orucunu da tutarsın. Bir de imkan bulabilirsen hacca gidersin buyurdu. Sonra sözlerine devam ederek sana hayır kapılarını haber vereyim mi? Oruç günahlara karşı bir zırh bir kalkandır. Su ateşi nasıl söndürürse sadaka da günahları öyle yok eder. Kişinin gece saatlerinde kıldığı namaz ise onu en büyük hayırlara iletir buyurdu. Sonra şu ayeti okudu. Onlar gece vakti herkes derin uykudayken sıcacık yataklarını terk ederek korku ve ümit içinde Rablerine el açıp yalvarır. Ve kendilerine verdiğimiz nimetlerden bir kısmını Allah için yoksullara harcarlar. Yaptıkları iyilikler karşılığında kendileri için hazırlanıp cennete gizlenmiş, cennette gizlenmiş olan mutluluk ve sevinç kaynağı nimetlerin neler olduğunu hiç kimse bilemez. Secde Suresi Ayet 16-17 Daha sonra Peygamber Aleyhisselam bana dönerek sana her işin başına ana direğini ve doruk noktasını söyleyeyim mi dedi. Ben evet söyle ey Allah'ın Resulü dedim. Peygamberimiz işin başı İslam, Allah'ın bütün emirlerine tam bir teslimiyet, direği namaz, doruk noktası Allah yoluna cihad etmektir buyurdu. Sonra, peki bütün bunların da özü, esası ve can damarı olan şey nedir bildireyim mi dedi? Ben evet bildir ey Allah'ın Resulü dedim. Bunun üzerine Peygamber aleyhisselam diline işaret ederek şuna dikkat et buyurdu. Ben ey Allah'ın Resulü, biz konuştuklarımızdan da hesaba çekilecek miyiz diye sordum. Peygamberimiz Allah hayrını versin. İnsanları yüzüstü cehenneme sürükleyen dillerinin acı meyvelerinden başka nedir ki buyurdu. Ebu Hureyre radiyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygamber aleyhisselam bizimle sohbet ederken gıybet nedir bilir misiniz diye sordu. Sahabeler Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Peygamber gıybet din kardeşini hoşlanmadığı bir özelliğiyle anmandır buyurdu. Peki bu dediğim kötü özellik onda gerçekten varsa ne dersiniz diye sorulunca zaten o söylediğin özellik onda varsa gıybet etmiş olursun. Eğer bu özellik onda yoksa o zaman gıybet değil, iftira ettin demektir buyurdu. Ancak evlilik, iş ortaklığı ve benzeri önemli konularda taraflara ön bilgi verirken, suçluları takip ederken yahut şahitlik yaparken olası bir haksızlığı engellemek amacıyla, gerekirse bir kişinin hataları, kusurları ve duyduğu takdirde hoşlanmayacağı diğer özellikleri söylenebilir. Ebu Bekir radıyallahu anh rivayet ediyor. Peygamber Aleyhisselam veda hacında Mina'da kurban kesme gününde yaptığı bir konuşmasında şöyle buyurdu. Sizin kanlarınız, mallarınız, ırz ve namusunuz şu mübarek günde, şu haram ayda, şu kutsal şeyde nasıl birbirinize haram ise kıyamete kadar her zaman ve her yerde aynı şekilde haram kılınmıştır. Dikkat edin tebliğ ettim değil mi? Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor. Bir gün peygamber aleyhisselam ile konuşurken söz Safiye adındaki diğer hanımından açıldı. Ben kıskançlık hissiyle onun kısa boylu minyon tipli biri olduğunu kastederek, Ey Allah'ın Resulü Safiye'nin şöyle şöyle oluşu ona fazla ilgi göstermemen için sana yeter dedim. Bunun üzerine peygamber ey Ayşe safiyenin gıybetini yaparak öyle kötü bir söz söyledin ki eğer o söz koskoca bir denize karışsaydı onun suyunu dahi bozardı buyurdu. Yine bir başka gün kendisine birinin hal ve hareketlerini anlatırken o kişinin hoşlanmayacağı bir şekilde taklidini yapmıştım. Bunun üzerine peygamberimiz bana dünyanın en kıymetli şeylerini verseler bile Yine de bir insanı bu şekilde taklit etmeyi istemezdim buyurdu. Enes bin Malik radıyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu rivayet edilmiştir. Miraca çıktığım zaman bakırdan tırnaklarıyla kendi yüzlerini ve göğüslerini tırmalayan insanların yanından geçtim. Ey Cebrail kim bunlar diye sordum. Cebrail bunlar gıybet etmek suretiyle İnsanların etlerini yiyen ve onların şeref vahisiyetleriyle oynayan kimselerdir dedi. Ebu Hureyre radiyallahu Peygamber aleyhisselam şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Her Müslümanın kanı, namusu ve malı dokunulmaz olup diğer bütün Müslümanlara haramdır. 255. Bab Gıybet Konuşmalarını Dinleme Yasağı Konu ile ilgili ayetler Müminler boş ve çirkin söz işittikleri zaman Müslümana yakışan edepli ve onurlu bir tavırla oradan uzaklaşır Ve kendilerine insafsızca sataşan kimselere derler ki Bizim yaptığımız işlerin sorumluluğu bize Sizin yaptığınız işlerin sorumluluğu da size aittir Size selam olsun Sizin sataşmalarınıza cevap verecek değiliz Çünkü vicdan ve sağduyudan Yoksun cahillerle işimiz yok bizim. Kasa suresi ayet 55 Onlar ki boş ve yararsız her şeyden yüz çevirirler. Mü'minun suresi ayet 3 Hakkında yeterli bilgin olmayan ve doğruluğunu tam olarak araştırmadan bir şeyin ardından körü körüne gitme. Bu birinin lehinde veya aleyhinde ortaya atılan bir iddia, kulislerde konuşulan siyasi bir mesele,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 İsra suresi ayet 36 Ayetlerimiz hakkında çirkin ve alayıcı ifadelerle konuşmaya dalan kimselerle karşılaştığın zaman Onlar başka bir konuya geçinceye kadar Mecbur kalmadığın sürece onların yanında durma Eğer şeytan yapman gerekeni sana unutturacak olursa Bu uyarıyı hatırlar hatırlamaz O zalim topluluk ile birlikte oturma Onların meclisini derhal terk et. Buna ile ilgili Ebu Derda radıyallahu anh'tan Peygamber Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kim iftiraya uğrayan, gıybeti yapılan, hakarete maruz kalan yahut taciz edilen bir din kardeşinin şeref ve haysiyetini korursa Allah da mahşer günü onu cehennem ateşinden korur. Kimde bir Müslümanın haysiyetinin çiğnenmesine seyirci kalır, gördüğü bir haksızlığı engellemeye çalışmazsa Allah da mahşer günü onu yardımsız bırakır. İtban bin Malik radiyallahu anh rivayet ediyor. Peygamber aleyhisselam benim davetim üzerine evimize gelerek orada namaz kıldı. Namazdan sonra otururken içimizden biri Malik bin Duhşum nerede dedi. Bir başkası o adam Allah ve Resulü'nü sevmeyen bir münafıktır dedi. Bunun üzerine Peygamber aleyhissalatü vesselam böyle söyleme. Onun sırf Allah'ın rızasını kazanmak için la ilahe illallah dediğini bilmiyor musun? Oysa Allah rızasını umarak la ilahe illallah diyen kimseyi bazı kusurlar olsa bile cehenneme haram kılmıştır buyurdu. Kab bin Malik radıyallahu anh daha önce Tövbe bölümünde uzunca bir hadisini zikretmiştik. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Tebük'te ashabının arasında otururken Qab Malik ne yaptı acaba diye sormuş. Bunun üzerine Selem oğullarından bir adam Ey Allah'ın Resulü güzel elbiseleri ve sağına soluna bakıp gururlanması onu Medine'de alıkoydu demiş. Bunun üzerine Muaz bin Cebel ona ne fena konuştun demiş. Sonra da peygambere dönerek Ey Allah'ın Resulü biz onun hakkında iyilikten başka bir şey bilmiyoruz demiş. Peygamber aleyhisselam da Muaz'ı tasdik edercesine susmuş. Hiçbir şey söylememiş. 256. Bab gıybetin mübah olduğu haller. Bil ki meşru ve doğru amaçlarla yapıldığı takdirde gıybet haram değildir. Bu amaçları şu altı başlık altında toplamak mümkündür. Zalimin zulmünü anlatmak, zulme uğramış bir kimsenin hükümdar veya hakim gibi zalime karşı kendisine yardımcı olabilecek yetki ve güce sahip birine gidip filan kimse bana şöyle şöyle haksızlık yaptı demesi caizdir. Bir kötülüğü önlemek ve günah işleyen kimseyi yola getirmek amacıyla yardım istemek, kişinin o kötülüğü ortadan kaldırabileceğini umduğu birine gidip filanca kimse şu kötü işleri yapıyor, onu bundan alıkoy demesi veya buna benzer bir ifade kullanması caizdir. Amacı o günahı engellemek olmalıdır. Şayet böyle bir niyet taşınmazsa bu yaptığı haram olur. 3- Fetva sorarken de gıybet etmek caizdir. Bir kişinin müftüye gidip babam, kardeşim, kocam veya filan kimse bana şu haksızlığı yaptı. Onun bu işi yapmaya hakkı var mıdır? Bu zulümden kurtulmanın hakkımı almanın ve zulmü engellemen yolu nedir gibi sözler söylemesi zorunluluktan dolayı caizdir. Ancak şöyle şöyle yapan bir adam veya bir eş hakkında ne dersiniz diye üstü kapalı olarak sorması ihtiyata daha uygun ve fazilet bakımından daha eftaldir. Çünkü bu gibi durumlarda isim vermeden de maksada ulaşmak mümkündür. Bununla birlikte Hint tarafından rivayet edilen ve inşallah Biraz sonra zikredeceğimiz hadiste olduğu gibi haksızlık eden şahsın isminin açıkça söylenmesi de caizdir. Dört, Müslümanları olası bir kötülükten sakınırmak ve öğüt vermek amacıyla gıybet etmek de caizdir. Bu da birkaç şekilde olur. Bir, hadis zavilerinden ve o rivayetleri destekleyen şahitlerden kusurlu olanlar belirtmek. Raviler hakkındaki bu tür olumsuz görüşleri nakletmek bütün İslam alimlerinin ortak görüşü icma ile caizdir. Hatta gerektiğinde bu vacip bile olur. İçin bir kimseyle evlilik, ortaklık, alışveriş, komşuluk yapmadan ona bir şey emanet etmeden veya buna benzer önemli bir işe girişmeden önce bu onu tanıyan birinin görüşüne başvurulduğu zaman kendisine danışılan kişinin bildiğini gizlememesi aksine hakkında bilgi istenen kişide bulunan kötü huy ve özellikleri öğüt ve uyarıcı amacıyla söylemesi gerekir. 3- Bir kimse İslam'ı öğrenmek isteyen birinin bir atçı veya günahkar bir hocadan ders aldığını görür ve onun bundan dolayı zarar göreceğinden korkarsa ilim almaya çalıştığı o kişinin gerçek halini anlatarak onu uyarmalıdır. Bu da yine sıf öğüt verme amacıyla yapılmış olmalıdır. Bu iş tehlikeli ve yanılgıya açıktır. Çünkü uyarıda bulunan kişi haset duygusuna kapılmış yahut şeytan onu yanıltmış olabilir. Bu konuda son derece dikkatli ve uyanık olmak gerekir. 4. Bir yetkilinin üstlendiği göreve ehil olmaması, günahkar olması, başkalarının aldatmasına kanması gibi sebeplerle görevini gerektiği şekilde yerine getirememesi durumunda bunun daha üst bir makama bildirilmesi ve üst makamın görevini ihmal eden bu yöneticiyi azledip o işe layık olan birini görevlendirmesini onun bu halini bilip durumuna uygun davranmasını yalanlarına kanmamasını yahut onu doğru davranmaya teşvik etmesi sağlamak üzere uyarı ve tavsiyelerde bulunmak caiz ve gereklidir. Evet, beşinci babımız açıktan şarap içmek. Zorla başa geçmeye çalışmak, haksız zekat almak, haraç kesmek, gayrimeşru işlere yönelmek gibi günahları alenen işleyen veya bit açıkça ifade eden kimsenin açığa vurduğu kötülüklerini söylemek de caizdir. Ancak onun gizlemiş olduğu ayıplarının söylenmesi, onların da söylenmesini gerektiren başka bir sebep bulunmadığı takdirde haramdır. Bir insan şaşı, topal, sağır, kör ve buna benzer başka lakaplarla tanınıyorsa onu sırf tarif edebilmek için bu lakaplarla anmak caizdir. Ancak bu lakapların kişiyi ayıplamak amacıyla söylenmesi haramdır. Böyle lakaplarla tanınan kişilerin mümkünse bu lakaplar anılmadan tarif edilmesi daha doğru olur. İşte gıybetin caiz olduğu yerler konusunda İslam alimlerinin ortaya koydukları ve çoğunda görüş birliğine vardıkları altı sebep bunlardır. Onların bu husustaki delilleri sahih ve meşhur hadislerdir. Evet sayıdeğer dinleyenler bir sonraki programda görüşmek üzere inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Müzik